Boş Yaşam için Teknoloji Merhaba, 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın başlarında İsviçre Alplerinde boz ayı, vaşak ve kurt başta olmak üzere birçok hayvan türünün suyu ne yazık ki tükenmişti. Sık sık el değmemiş, tertemiz diye tanımlanan bu yüksek dağlık bölgenin doğası bilhassa tek bir yırtıcı hayvan türü, insan tarafından tahrip edilmişti. Şimdi her üç türde bu dağlara geri döndü. Ayılar ve kurtların dönüşü doğal seyrini izledi. Başak ise insanlar tarafından doğaya yeniden yerleştirdi ve başarıyla da çoğaldı. Fakat insanların doğada hayvanlarla uyum içerisinde barış içinde bir arada yaşaması rüyası Alpler'deki bazı köylerde yaşayanlar açısından pek de öyle görünmüyor. Wall Street's Carbon Bubble adlı rapor Amerika Birleşik Devletleri finans kurumlarının Paris Anlaşması ile uyumlu hale getirilmesi için düzenleme çağrısında bulunuyor. Araştırmada 2020'de en iyi Wall Street firmalarının Brezilya ve Japonya gibi ekonomilerden kaynaklanan emisyonlardan daha büyük emisyonları neden olduğu hesaplanmış. Amerikan İlerleme Merkezi'nde CAP, ekonomi politikasından sorumlu başkan yardımcısı Andres Vinelli, Amerika Birleşik Devletleri bankacılık sektörü fosil yakıt sektörünü finanse etmeye devam ederek kendisini ve gezegeni tehlikeye atıyor. Sektör kendini yönetme konusunda isteksiz olduğunu kanıtladığı için Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, yani SEC ve Para Birimi Denetleme Ofisi de dahil olmak üzere düzenleyiciler, bankaların iklim değişikliğine katkılarını azaltmak için acilen bir çerçeve geliştirmeli diyor. Raporun yayıncıları Sierra Club ve Cap, Amerika Birleşik Devletleri finans sektörünün borç verme ve yatırım faaliyetlerine ilişkin emisyonları Kapsamlı bir şekilde hesaplamak için ilk kez böyle bir girişimde bulunduğunu söylüyor. Ancak kamuya açık verilerde bulunan boşluklar var. Gruplar 2020'de 1,9 milyar ton karbondioksit eşdeğerinin finansmanından sadece en büyük 18 bankanın ve varlık yöneticisinin sorumlu olduğunu belirledi. Üstelik bu rakam petrol ve gaz emisyonlarının yüzde 88'ine oluşturan şirketlerdeki kapsam 3 yani dolaylı emisyonları da içermiyor. Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomendislik Bölüm Başkanı ve Bitki İslahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, Anadolu Ajansı muhabirine küresel ısınmaya bağlı değişen iklimlerin tarımsal üretimi doğrudan etkilediğini aktardı. Kaya, küresel ısınma çerçevesinde çevresel faktörler bitkisel üretimimizi çok olumsuz etkiliyor. Bazı olağanüstü durumlarda %50'den başlayıp %70'lere kadar uzanan verim kayıpları görebiliyoruz dedi. Kaya küresel iklim değişikliğine bağlı olumsuz sonuçların açıkça görüldüğünü, son yıllarda üretimde verim kayıpları yaşandığını dile getirdi. Sağlıklı yaşam için gıdanın üretimi ve gıdaya ulaşımın önemli olduğunu vurgulayan Kaya şöyle devam etti. Amacımız tüm insanları doyurabilmek. Ülkemiz işlenebilir arazi bakımından dünyanın ilk 15 ülkesi arasında. Küresel iklim değişikliği ve Covid-19 salgını süreci üretim miktarını düşürdü. Örneğin buğday üretimi bu sene %50 düştü. Ekmek ve un ile yapılacak yiyecekler temel gıdamız. Türkiye olarak aynı zamanda bu ürünlerin ticaretinden de önemli bir rolümüz var. Bu bakımdan sadece kendi açımızdan düşünmemek gerekli diyor Kaya. Ve bitki islahçıları olarak da iklim değişikliğine bağlı yaşanan aşırı hava olaylarına dayanıklı bitki tohumları geliştirmeye de çalıştıklarını ifade etmiş. Brezilya'nın kuzeydoğu kesimlerinde haftalardır etkili olan şiddetli yağış... Bahia eyaletinde yer alan 19 şehirde sel felaketine neden oldu. Sellerde şu ana kadar 18 kişi hayatını kaybederken, Victoria de Conquista şehrinde Iguá barajı ile Yusiyapya şehrinde birer baraj şiddetli yağışlar sonucu yıkıldı. Yetkililer başta Itambe kasabası sakinleri olmak üzere bölge halkına evlerini terk ederek güvenli bir yere sığınmaları konusunda uyarıda bulundu. Eyaletteki birçok ev sular altında kalırken, Ekipler evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışmaya başladı. Bahiya Valisi Rui Castro yaptığı açıklamada son 2 aydaki şiddetli yağışlar nedeniyle 400 binden fazla vatandaşın olumsuz etkilendiğini, selden etkilenen 67'den fazla yerleşim yerindeki binlerce vatandaşın ise evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Meteoroloji yetkilileri yağışların Aralık ayı ortalamasının 6 katı fazla olduğunu açıkladı. Saşkın çok büyük bir trajedi diye niteliyor Costa. Bahia'nın yakın tarihinde bu kadar çok evi ve insanı etkileyen böyle bir felaket hatırlamıyorum dedi. Brezilya'dan meteorolog Daniela Freitas yaşanan trajedinin birden çok etmenin bir araya gelmesiyle oluştuğunu belirtiyor. Freitas asıl neden Lenina ama Atlantik'te ısınan sularda durumu daha vahimleştiriyor. Isının yükselişi soğuk cephelerinin daha yavaş hareket etmesine ve daha uzun sürelerde ve daha yüksek miktarda yağış bırakmasına neden oluyor dedi. Şu anda sel baskınlarıyla boğuşan Brezilya 2021'de ise kuraklıkla boğuşarak geçirmişti. Büyük sel baskınlarından şiddetli su kıtlığına kadar aşırı hava koşulları yıl boyunca pek çok yerleşim yerindeki toplulukları olumsuz etkiledi. Geçen Ekim'de ülkenin batısındaki Amazon'da Aynı adı taşıyan eyaletten geçen Akre Nehri'de önce taşmış ve yüz binlerce insan evine terk etmek zorunda kalmıştı. Ardından da tarihin en düşük seviyesine düştü. Su ve bölge tarihindeki en kötü ikinci kuraklığa neden oldu. Tam zıttı. Onun için iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği.